Allahü Alem min. Sallam ve Allahü Alemü Muhammede Ali Aziz, ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti bereketi üzerinize olsun. Dinimizin ahkamından Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden imtikârimizin sözlerinden bir kısmını burada anlatmaya çalışacağım. Bunların izahına geçmeden önce, evvelen vakfeten Peygamber Efendimizin ruhu saadeti için sonra Sayr-ı Enbiya'nın ve Evliyaullah'ın ruhları için ve bütün Fadat-ı Meçayif-i bütün ruhları için okuduğumuz eserlerin mühendislerinin ve içindeki haberlerin, ilimlerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ulemanın, ravilerinin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadisi, şerifleri ve bu ahkamı öğrenmek üzere buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin irtihal kardeşleriniz, ve irtihal eylemiş olan cümle yakınının ruhları için bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif hediye edelim. Ondan sonra başlayalım. Ebu Mes'ud el-Ensari'yi Allahu Teala affet. Şöyle rivayet edilmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir şahıs gelmiş ve cihada cihada iştirak etmek istediğini söylemiş ve demiş ki ahmilni ya Rasulallah yani ya Rasulallah bana bir binek nasip eyle. ben onun üstüne bineyim de at mı olacak, deve mi olacak, ne olacaksa cihada onunla gideyim Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''İnse fülânen fe innehû yâhmilke.'' Filancaya git, o seni açacak bir vasıta sana nasip eder, sana harp için lüzumlu malzemeyi verir. ''Fe etahu, fe a'tâhu fa i'ren.'' Teraja ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fa ahbarahu faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala khairin telefon mislu O da ona bir hayvan vermiş. Al bununla cihada git diye kendisine müracaat eden Resulullah'ın göndermiş olduğu şahsa bir hayvan vermiş. O hayvan, hayvanın üstüne binip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına gelip de Ya Resulallah işte gittiğim şahıs bana şu hayvanı verdi diye haber verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki Mendelle ala hayrin Kim bir hayra delalet ederse, vasıta olursa Felehûl mislu ecli failihi O... Hayrı bizzat işleyen, yapan kimsenin ecri kadar ecir o delalet eden kimseye de verilir. Yani bu hadisede söylediğine göre, o binek hayvanını o gaziye veren kimse de o gazinin yaptığı amelin sevabını alıyor. Neden? Çünkü ona o binek hayvanını verdi, onun o cihat hayrını yapmasına yardımcı oldu işte bütün bu ve buna benzer misallerden İslamiyette bir umumi kaidedir. Allahu Teala Hazretleri amelleri niyetlere göre kat kat cezalandırıyor, mükafatlandırıyor. Niyeti neyse. Hudeyfe Tübnîyye Maan radıyallahu ahden rivayet edil edilmiştir ki Kadimesa ilün ala ahtı Rabbulullah sallallahu aleyhi ve sellem fesaele Pesekete kavmu bütün menne raculen tahul tahul mukamu fakala Resulullah sallallahu ve sellem men istenne hayran ve stenne bihi ve stunne bihi felahu ecruhu ve mislu ucuri men tabiahu min gayri en yunkas min şey ve istenne şey şerran lütnle bihi fealehi vizruhu ve vizru men tabi'ahu min gayri en yunkasa min evzarihim Bir başka hadis-i şerifte şöyle Ebu Huzeyfe e Hüzeyfe, Hüzeyfe bin el radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanında birisi geldi ve dilendi. Bir şey istedi. İhtiyacı olduğunu söyledi. <gülüyor> Halktan bir şey istedi. Feseketel <gülüyor> kavmu. İnsanlar hiç ses çıkartmadan durdular. Yani o istiyor ama davranmadı kimse. İstediği şeyi vermeye kalkışmadı. Öyle durdular. Sustu kavim. Sümme inne racülen Sonra adamcağızın birisi kalktı. Ona bir miktar hayır yaptı. Bir şey verdi. Onu görünce fea'tahul kavm öteki insanlarla birer ikişer kalkıp kalkıp ona bazı hayırlar vermeye başladılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men istenme hayran kim bir hayrı yol açarsa, yol yaparsa bir hayrı adet haline getirilirse ve stünnebihi sonra o yaptığı şeyde takip edilirse ortaya koyduğu o usulde yapılırsa felehu ecruhu ve mislu ucuri men tebi'ahu o adeti ortaya çıkaran kimseye kendi yaptığından dolayı bir sevap, bir ecir verilir bir de kendisine tabi olup da o hayrı ona bakarak yapmış olan başka kimselerin de ecirleri min gayri en yumkasa min ucurihim şey'a Onların sevaplarından, ecirlerinden hiçbir şey eksilmemek şartıyla bir misli yine o ilk adeti çıkaran kimseye verilir. Bu hadiseye göre nasıl? Şahısın birisi çıktı. ilk önce o isteyen kimseye, muhtaç kimseye bir miktar yardım yaptı. Onu görerek yol açtı yani. Bir usul ortaya çıkardı. Onu görerek öteki insanlarda kalkıştılar. Şimdi o kendisi ilk verdiği hayırdan dolayı bir sevap alacak. Kendisine bakarak kaç kişi kalkıp da o hayırı yapmışsa, onların sevabının kadar da sevap alacak yine. Ama ötekilerin sevabından bir şey eksilmeyecek. Onlar o hayrı yaptılar diye Allah onlara ecirlerini verecek. Onların ecirinden ötekisine bakarak yaptılar diye bir eksiltmece yok. Eksiltmece yok ama ilk sebep olana onların misli kadar ecir veriliyor. Bunun aksi de doğru. Çünkü Peygamber Efendimiz sözünün devamında buyurmuş ki kim bir kötülüğü ortaya çıkartırsa adet ederse, yol yaparsa usul haline getirirse ona kendisinin çıkartmış olduğu kötülükten dolayı bir günah yazılır bir de kendisine bakıp da o kötülüğü yapmaya devam eden kimselerin günahları da ilave edilir, onlar da yazılır ama o günahı yapanların günahlarından bir şey Eksiltilmemek şartıyla. Yani herkes yaptığından dolayı bir cezaya uğrayacak gene ama ilk sebep olana sebep olduğundan dolayı ötekilerin günahı da yükleniyor. Onun için insanın yaptığı işe çok dikkat etmesi lazım. Yani hayır mı yapıyor, şer mi yapıyor? Hayra mı örnek oluyor, şerre mi örnek oluyor? Çok dikkat etmesi lazım. Çünkü... Kendi yaptığı günahtan kurtulmak için insan uğraşır, tevbe eder, sadaka verir, yalvarır, yakarır ama ötekilerin günahlarını ne yapsın? Yapıldıkça o iş ona günah devam edecek. Onun için kötü adet çıkartmamaya, kötü usul çıkartmamaya son derece dikkat etmek lazım. Bir başka rivayet. Bunlar hep niyetlerle ilgili hususlardır. Yekulullahu Teala, Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, İnni les tu ukbilu kelame kulli hakimin. Ben her hikmet sahibi insanın sözüne bakmam. Yani güzel söylüyor diye her e, hatip kimsenin, tatlı güzel konuşan kimsenin sözüne bakmam. Yani ona ecir vermem. Onun e, o sözünden dolayı ona bir mertebe vermem. Güzel söylüyor ama velakin enzurü hem muhu ve hevahu. Neye neye gayret ediyor o sözüyle ne yapmak istiyor? Arzusu ne? Ona bakarım. Yani bu adam bu sözü söylüyor, tatlı konuşuyor, iyi konuşuyor ama bu sözünün arkasından ne çıkacak? Yaptırmak istediği şey ne? Heves ettiği şey ne? Gayesi ne? Ona bakarım. Peynka ne hem muhu ve hevahu iyyaya eğer niyeti, gayesi ve hedefi, arzusu Allahu Teala Hazretleri ise o yaptığı şeyi Allah için yapıyor ise ki altı sam tahu tefekküren. Susmasını bile tefekkür ibadeti gibi kabul ederim, sevap yazarım. Ev kelamahu zikren konuşmasını zikir olarak yazarım ve illem yetekellem. Sussa bile sussa bile konuşmasa bile sözünü zikir yazarım. Susmasını tefekkür yazarım. Durduğu yerden ecir kazanır. Bu neyi gösteriyor, insanın niyeti iyi olduğumu, mu, Allah rızası için bir iş yapmaya kalkıştı mı, onun ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Şimdi o halde hepimizin üzerine düşen, yaptığımız işlerde niyetimizi düşünmek başında, niyetimizi tasih eylemek, doğrultmak, yanlış niyet beslememek, yanlış iş yapmaya kalkışmamak, bir işi yaparken iyi bir niyetle onu yapmaya gayret sahip etmektir. Bunun da başı insanın sabahleyin erkenden kalkışından başlar. Sabah erkenden kalkışından başlar. İb Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh yani Hazreti Ömer'in, Halife Ömer'in oğlu ve Ashab-ı Kiram'ın fıkıh bakımından yani dini kavrayış, anlayış, ilim bakımından üstünlerinden olan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh kendisinin dizinin dibine çöküp de kendisinden hadisi şerifleri, dini bilgileri öğrenmiş olan ülemanın meşhurlarından Mücahit isimli kimseye, tabiinden Mücahit isimli kimseye, Allah cümlesinden razı olsun, şefaatlerine de bizi nail eylesin. Şöyle demiş, ''İza asbahta felâ tuhaddis nefseke bilmesâ'' Beyza <gülüyor> <gülüyor> Mcite felak hadis. Nefske bir sabah. Sakın ya mücahit talebesine söylüyor. Talebesine söylüyor. Sahabe-i Kiram'dan olan Abdullah İbn Ömer talebesine diyor ki: "Sakın ey mücahit, ey talebem. Mücahit ismi talebesinin <gülüyor> sabah sabaha çıktığın zaman akşamdan konuşma." kendine akşamı söyleme. Yani ne demek? Akşamı beklemeyi. Akşama ya çıkarsın ya çıkamazsın. Akşama çıkmayı umma. Sabaha çıktın mı? Akşama çıkmayı umma. Kendi nefsine akşamdan bahsetme. Ya ulaşırsın ya ulaşamazsın. Ve iza emseyte felatü hadis nefseke bil sabah. Akşama erdiğin zaman da kendine sabahtan bahsetme. Ya çıkarsın ya çıkamazsın. Yatıyorsun ama sabaha ya çıkarsın ya çıkamazsın. Onun için hiç sabahı umma. Sabahı umma. Ne yapacak peki? Ve huz min hayatike kable mematike. Aman ölmezden evvel hayatından istifade etmeye bak. Ölüm gelmezden evvel hayatından istifade etmeye bak. Çünkü hayat bir sermayedir, bir fırsattır. Ele bir defa gelir. Gittiği zaman da geri dönmesi mümkün değil, bitti mi bitti, onun için yarın öbür gün filan deme, ileriye bırakma işini, sabaha çıktın mı akşama çıkmayacakmış gibi davran, bu hayattan istifade edip hayırlar yapmaya çalış, akşama erdiğin zaman da sabaha çıkmayacakmış gibi farz et kendini, o geceden istifade edip ibadette taatle vakit geçirip Allah'ın rızasını kazanmaya gayret et, Uzağa doğru insanın şey yapması büyük kusurlardan sayılmıştır. Yani ben herhalde çok yaşarım. Herhalde şöyle olur böyle olur. İleride yapayım bu işi demeye. işi yarına bırakmaya, ileriki güne bırakmaya tesvif derler Arapçada. Tesvif. Helekel müsebbifun diye hadisi şerif varid olmuştur ki bugünkü işini yarına bırakanlar yapması gereken işi şimdi yapmayıp da sonraya bırakanlar helak oldular demek manası. Bu halde yapacağın işi hemen yap. Hayırı çabucak yapıver geriye bırakma. Bir de bazı insanlar vardır hayalleri geniştir. Hayal hayal ediyor. Herhalde ben 70 yıl yaşarım, 80 yıl yaşarım. Şöyle yaparım, böyle yaparım filan. O zaman şunu işleyeceğim, bunu işleyeceğim. Şimdi yapmıyor. İlerideki bir zamanda yapacağım diye düşünüyor. Böyle e, dünyaya ait ahiret, ahirete ait işlerin düşüncelerin de böyle ileriye doğru uzayıp gitmesine de tuğru emel derler. Yani insanın arzuları, hevesleri bitip tükenmiyor. Uzayıp gidiyor. Bu ikisi de insanı aldatıcı kötü bir huy, kötü bir düşünce tarzı olarak şey yapılmıştır. İnsan kendisini hemen İçinde bulunduğu anla sahip bilecek. Ve büyükler demişler ki insanın zamanı üç kısımdır. Bir mazi, mazi geçti. Ondan hiçbir şey yapamazsın. Yani bitti artık çünkü nasıl geçtiyse öyle geçti. İki şimdiki zaman, içinde bulunduğun şu an, eh, şu anda içinde yaşıyorsun. Üç istikbal gelecek zaman. Gelecek zamanın gelip gelmeyeceği belli değil. O mazinin de sana bir faydası yok. Geçmiş iyilik yaptıysan ne mutlu, kötülük yaptıysan yazık. Geçti. O halde senin feleke saati tulleti ente fiha senin sadece elinde içinde bulunduğun zaman var. Akıllı bir insansan içinde bulunduğun zamanı iyi değerlendirmeye çalışırsın. Böyle düşünen insan Kevadır. Ama istikbali düşünürse, istikbal gelip gelmeyeceği belli değil. Hiç kimseyle bir anlaşmamız yok. İstikbali, istikbale atan kimseler zarar ederler. Burada da bu Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, talebesine onu tavsiye etmiş oluyor. Sonra, ve min sıhhatike kables hakamike, aman sıhhatinden istifade et, hastalığa düşmeden evvel. Çünkü sıhhatliyken insan kadri kıymetini bilmez o sıhhatinin de boş boş vakit geçirir. Bir hastalık gelir ah keşke sıhhatli olsam da şunu yapsaydım bunu yapsaydım geçti. Yani hastalık ölüm değildir ama ölüm gibi insanı alıkoyuyor işte yapması gereken çalışmalardan, hayırlardan alıkoyuyor. Onun için o hastalıklara uğramadan evvel şu sıhhatli oluşunun kadri kıymetini bilip gayret sardır. Fe inneke Lâ tedrî mesvike gaden. Çünkü diyor böyle hareket et. Sabaha çıktın mı akşama hiç umma. Akşama çıktın mı sabahı hiç umma. Efendim hayatından istifade et ölmeden evvel. Sıhatinden istifade et hastalık gelmeden evvel. Çünkü diyor peyinmek helalet edeyim mesvike gaden. Yarın adın ne olacak bilmiyorsun ki. Bu ne demek? Yani yarın acaba sen Saitler defterli mi yazıldın? Mesut, Bahtiyar kullardan mı olacaksın? Adına Said kul mu diyecekler? Yoksa Şaki kul mu diyecekler? Bilmiyorsun ki. Yani imtihanda, hesapta kar edip de cennetlik mi olacaksın, cehennemlik mi olacaksın? Cehennemliklerin arasına yazacaklar? Cennetliklerin arasına yazacaklar? Onu bilmediğin için fırsat eldeyken ahiretin için çalış. İde a sabahı ruju yen begi en yenviye erbate eşya bir muhterem zat demiş ki bir kimse, kimse sabaha çıktığı zaman dört şeye niyet etmeli niyetten bahsettik çünkü hep niyetten dolayı kullar ecir alıyorlar diye okutuk ya dört şeye niyet etmeli evveluha eda ma farada allahu aleyh Sabahleyin yatağından kalkan kimse dört şeye niyet edecek. Bunların birincisi Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu, emretmiş olduğu şeyleri yapmak niyeti. İnşallah bugün Allah bana ne ne emrettiyse onu yapacağım. Emirler Emirler yapılırsa Allahu Teala Hazretlerinin sevgisini kazanmak için Allah'ın emrettiklerini yapmaktan daha kestirme bir yol yok. Kulum bana benim farz kıldığım ibadetleri yapmaktan daha başka bir şekilde hiç o kadar sevgili olmaz. Yani farz kıldıklarımı yaparsa çok severim diyor Allah Teala Hazretleri. Onun için bu namazın, zekatın, efendim Kur'an-ı Kerim'deki diğer emirlerin, farzların, tavsiyelerin tutulmasında çok büyük fayda var. Allahu Teala Hazretlerinin sevgisini kazanıyor insan. sani içtina bu ma nehallahu anhu Dört şeye niyet edecek. Birincisi Allah'ın emrettiklerini yapmak, farzlarını eda etmek. İkincisi Allah'ın yasakladıklarından kendisini korumaya niyet edecek. İnşallah bugün kalktım ya şöyle sıhhatle afiyetle, akşama kadar hiç Allah'a asi olmayayım. Hiç Allah'ın istemediği şeyleri yapmayayım. Hiç haramlara bulaşmayayım. Ömrümü inşallah böyle günahsız akşamı bulmaya gayret edeyim diye niyet edecek. İkincisi bu. Versalisu insafun insafu men kane beynehum ve beynehum muamele, Kendisi ile aralarında dünyevi alışveriş muamele olacak kimselere adaletle muamele etmeyi niyet edecek. Bugün kiminle ne iş yaparsam inşallah adaletle hareket edeyim, Ölçülü hareket edeyim taşkınlık etmeyeyim, aldatmayayım, aldanmayayım. Tam böyle güzel bir şekilde inşallah herkese hakkı hakkı gereği kadar muamele ederek yapayım diye insanlara karşı da böyle bir niyet besleyecek. Ve rabi'u ıslahu ma beynehu ve beyne husama'ih. Dördüncüsü de hasım olduğu kimselerle, ihtilaflı olduğu kimselerle arasını düzeltmeye niyet edecek. İnşallah bugün şu ihtilafları düzeltirim falanca kimseyle aramda bir kırgınlık var, bir dargınlık var, onu izale ederim diye üzerindeki böyle şeyleri, husumetleri izale etmeye, çekişmeleri, anlaşmazlıkları halletmeye niyet edecek. Demek ki Allah'ın emrettiklerini yapmaya niyet edecek, yasak ettiklerinden kaçınmaya niyet edecek, bütün insanlarla, insafla, adaletle muamele etmeye gayret edecek, Ondan sonra hasımlarıyla arasını düzeltmeye gayret edecek. 4. niyetle kalkmalı. Feyza asbaha ala hazihi niyat. Bu niyetleri kurarak sabahlarsa bir insan ercu en yekune mines salihin el Umarım ki salih ve felah bulmuş kullardan olur. Böyle hareket eden kurtulur. Sabahlar bu niyetle bir telaşla kalkarız. Hiç günün niyetini filan düşünmeyiz. İnşallah bu büyüklerimizin tavsiyelerinden faydalanarak bundan sonraki sabahlarımızda böyle hareket edelim. Ve kıyıl ibadel hükmə arif kimselerden birisine dediler ki, bir e niyetin yakumur raculu anfiraşih'i. Kişi yatağından hangi niyetle kalkmalı, efendim? Diye sormuşlar bir arif kimseye, yani dini bilgisi çok efendim takvası çok iyi, olgun, kamil bir kimseye sormuşlar hangi niyetle kalkılır cevaba bak diyor ki la yüselu anil kıyami hatta zure keyfe yena. nasıl uyuduğu düşünülmeden nasıl uyuduğuna bakılmadan nasıl kalkıldığı sorulmaz evvela nasıl yattığını bir sor bakalım o kişi geceliğin nasıl yattı, nasıl bir niyetle yattı onu sor evvela demiş. Soruyu doğrudan doğruya cevaplandırmıyor. Sabah nasıl kalkılacak diye sorulduğu zaman evvela diyor ki bu sorulmaz, evvela gece nasıl yattığı sorulur. Ondan sonra nasıl kalktığı sorulur. Sümme yüselü anil kıyam. Evvela nasıl yattığı sorulur, sonra nasıl kalktığı sorulur. Femen lem ya'rif, keyfe yenamu, la ya'rif, keyfe yakum. Nasıl uyuyacağını bilemeyen, Sabah nasıl kalkıpacağını da bilemez. O ona bağlı. Şümekale. Layen beril lil abdi lil abdi en yenama malem yuslih erba'at eşya. Kişiye şu dört şeyi <gülüyor> ıslah etmedikçe, yerine getirmedikçe, yapmadıkça uyumak gerekmez. Şu dört şeyi yapıp ondan sonra uyuması lazım. Onlar olmadan uyumak, uyuması doğru olmaz. Evveluha en la yename velahu ala vejhil ardu hasmun hatta yetiye hu fe yetahallelu minhu Evvela yeryüzünde kim varsa kendisine hasım, kendisine karşı, kendisinde hakkı olan kim varsa evvela o hak sahibine hakkını verip onunla helalleşmesi lazım. Neden böyle? Di ennehu rubbema yatihi malakul mevtu feyaktumuhu ala rabbihillahu jadeluhu. Belki o gece melekül mevt geliverir de Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna elinde hiçbir delil, hiçbir hüccet olmadan birisinin hakkıyla gitmiş olur. Onun için geceye hak bırakmasın. Geceye hiç hak bırakmasın, herkese hakkını versin, helalleşsin, gece öyle yatsın demiş. Nerede, bizim bizim düşüncelerimiz nerede, onların düşünceleri nerede? Bir eski memuru anlattılar, masasına evrakı yığarmış, o evrak bitip de hiçbir şey kalmayınca masanın üzerinde, hiçbir şey kalmayıncaya kadar çalışılmış, kalmadan kalkıp gitmezmiş, yani beş oldu artık mesai kapandı demezmiş. Ama ne zaman Osmanlılar zamanında yani herhalde veyahut bu yeni devrenin ilk başlarında öyle yani korkusundan şu yaptığım işi böyle yarım bırakmış olurum da sonra hesabını veremem diye kullanım hakkı geçer diye üzerimde diye düşünerek işini bitirir öyle uyurmuş. Yani işin, işini bitirdikten sonra masasından <gülüyor> öyle kalkarmış evine öyle gidermiş. Bu onu hatırlattı bana. Ve geceliğin yatması gerekmez bir kimsenin şu dört şeyi yapmadan. Birincisi, hak sahiplerine hakkını verecek, helalleşecek. saniye, la yenbri en yana ve vakbaki aleh fal dun min faraidillahi taala. Üzerinde Allah'ın farzlarından bir farz baki kalmış bir vaziyette uyuması ona gerekmez. Uyumaması lazım. Bu farz ne olabilir? Mesela yassı yıkılmamışsa uyumazsa, vazifelerini yapmamışsa, o günkü farzlar neyse üzerine tevettüp eden farzlar, onu yapmamışsa uyumaz. uyumaması gerekir, önce eda etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden rivayet olunmuştur ki, kendisine böyle bir mal geldiyse geceletmezmiş yanında. Bir para, bir hayır, bir şey geldiyse, gece yanında kalmazlar az olmazmış. Yani akşamdan kalkar, dağıtır, bir şey bırakmadan öyle şey yaparmış. Yani elinde parayı birikmiş olarak bir gece bile geceletmezmiş. <Gülüyor> Derhal taksim eder, fukaraya verir, bağırıcılar sarakasını yapar, öyle hareket edilermiş. Demek ki akıllı bir insan üzerinde fark bulunur vaziyette, borçlu borçlu uyumaz. Hangi sebeple? Yine belki ya ölür ya kalır, sabaha ya çıkar ya çıkmaz düşüncesiyle. Vettanesi, üçüncüsü, enlâ yenâme mâlem yetu bildrû bihilletî şerfet bildrû. Geçmiş günahlarına tevbe edip istifa eylemedikçe uymaz. Uyuması gerekmez, uyumaması gerekir. Elvela tevbe etsin. geçmiş günahlarına istiğfar eylesin, öyle uyusun. لِيَنَّهُ رُبَّمَا يَمُوتُ min لِيْلَيْلَتِي Belki o gece ölecek diye, onun için tevbe-i cellef, ölmek diyetiyle. وَهُوَ مُصُرُونَ عَلَى الزُّنُوبِ Günahlarına ısrar etmiş bir kimse olarak ölme, ölmemek için, ha, bu son ibareler anlaşılıyor ki, Günahlara tevbe edecek, yani eskiden işleşmiş olduğu günah değil. Yapmakta olduğu, üzerinde olmuş olduğu günahlardan vazgeçmeden uyumasın. Alışmış günaha devam ettiriyor. Gece o günahı kesip de o günaha tevbe etmeden uyumasın. Çünkü günah üzerinde ısrar edici bir kimse olarak belki ölürse öyle bir kimse olarak gidecek. Onun için insan evvela hangi hal üzere olduğunu düşünüyor. Gece yattığı zaman günahta hali hazırda devam ediyor, devam etmiyor diye onu düşünüyor. Ve râbi, la yenbâgî en yerâvâ hattâ yektübe vasiyyeten, safîhaten. Sahih bir vasiyet yazmadan yatmasın. Gece yatağına vasiyetini yazmadan yatmasın. Rûbbenâ yemûtü min leyleti min leyli vasiyetin. Çünkü belki vasiyet etmeden o gece ölürür. Onun için salih kimseler yastıklarının altında vasiyetlerini bulundurlarmış. İşte filanca ya şu kadar borcum var, bana neden bu alacağım var. Ben öyleyse aman evlatlarım, Allah'tan korkun, Allah'ın yolundan ayrılmayın, haram yemeyin, hak yolundan ayrılmayın, namazını destekler edin. Amin. Denilmiş ki el nasu Yusbihune ala selasiti esnafim. İnsanlar üç grup olarak sabahlar. Yani sabaha çıkan insanlar üç çeşittir. Sınıfın fi talebil mal. Bir kısmı mal peşindedir. Bugün şöyle para kazanayım, şöyle servet biriktireyim diye düşünüyor. Ve sınıfın fi talebil isim. <gülüyor> Bir grupta günah peşindedir. O gün şu günahı işleyecek, bu günahı içecek, işleyecek, içki içecek, gezmeye gidecek, tozacak filan. Neyse sabah pazar günü kalktı mesela. Gazino'ya gideyim de eğleneyim de içeyim de filan. Neyse o da tabii günah peşinde olmuş oluyor. Ve sınıfın fiterebittari bir grupta hak yolu yürüme arzusuyla sabahlar. Mal peşinde sabahlayan, teemmamen ashbaha fi talab al-mal fe Allahu Teala ve in kesr al-mal Mal peşinde koşan niye böyle yanlış işi yapıyor ki Allahu Teala Hazretlerinin kendisine rızık olarak yazdığından fazlasını zaten yiyemeyecek. Ki. Malı çoğalsa bile rızkından fazlasını yiyemesi yiye mümkün değil. Rızık insanın boğazından geçendir demişler. Yani insana yarayandır demişler. Bankada duran rızık değil ki. Bankada duran duruyor orada kasada. veya bir yerde sakladığın, biriktirdiğin. Yiyebiliyor musun? Rahat bir şekilde yiyip yaşıyor biliyor musun? Sıhhat, afiyet içinde, evin huzur içinde, tertemiz, oh rahatlığı şey misin? İşte senin rızkın o. Yoksa öbür tarafa yığılmış, biriktirilmiş istediği kadar biriksin. Sen ölünce onlar mirasçıları şey yapacak yani. Sen kendini istifade edemedikten sonra o senin rızkın sayılmaz. Yani burada demek istiyor ki müellif, mal peşinde koşmaya çok lüzum yok. Sabahleyin mal arzusuyla kalkmaya lüzum yok. Çünkü zaten insanın rızkı neyse o gelir, rızkından fazlasını da yemesi mümkün değildir. Dünya arzusuyla kalkması uygun olmaz demek istiyor. وَمَنْ أَصْبَحَ ف۪ي isim. الْاِصِمْ لَهِقَهُ الْهَوَانُ Kim günah fer <gülüyor> şeyiyle Arzusuyla kalkmışsa ona tabi horluk alçaklık yazılmıştır. O tabi o işlediği günahtan dolayı bu perişan olacak. Bu yolda yol değil. Vemen asma hafî talebı tarîk. Kim Allah'tan hak yolda yürümeyi isteyerek sabahlamışsa, atahu Allahu Teala rızka evet tarîk. Allahu Teala Hazretleri ona hem rızkını verir, hem de hak yola istediği gibi onu irşad eder. Bu tabii bu sözler biraz kolay hazmedilir söz değildir. Yani bunu denemeyen bilmez kolay kolay. Allahu Teala Hazretleri kendi yolunda gidene her şeyi verir. Yani dünyalığı da verir, ahireti de verir. Ama bunu kolay anlatamayız. Yani bu kolay anlatılan bir şey değil. Yaparsa insan görür. Bir kimse dünya dünyanın peşinde koşarsa şu dünyalığı elde edeyim diye, dünya ondan kaçarmış. Dünyaya sırtını döner de, zühd sahibi olur da, Allah'a yönelirse, dünya peşinden yalvarıp gelirmiş. Yani bu bir esrarengiz haldir. Eskiden çok kötü yolda olan bir adam varmış. Herhalde yol kesici falan gibi böyle. Ondan sonra yolunu döndürmüş de, doğru yola girmiş. O eski halini de biliyorlar. Hak yola girip de böyle hadis salih bir Müslüman olduğu halde de biliyorlar. Hatta ariflerden olmuş yani. Manevi bakımdan terakki etmiş, yükselmiş, ilerlemiş. Demişler ki, niye döndürdün yolunu? Yolunu niye hak yola döndürdün? İşte bir hikaye anlatmış. Bir cuma günüydü. Cuma namazı kılmak istiyordum ama bir taraftan değirmende unlarım vardı, çuvallarım vardı sıraya girmişti. Biliyorsunuz eskiden değirmenlerde öğütülürdü buğdaylar ve epeyce bir değirmene kadar gidilir 3-5 günlük yola orada birkaç gün beklenir kuyrukta, ondan sonra unu öğütüldükten sonra yükletilir, getirilirdi yani şimdiki gibi böyle hemen kolayca bakkaldan git alıp falan tarzında olmuyordu iş. Değirmende sırası varmış tarlasının sulama sırasıymış Arkadan su gelecek. Tarlasını o gün sulayacak. Yani 15 günde bir mi geliyor, ayda bir mi geliyor tarlasını sulamanın sırası. O sırada o gün gelmiş. Gidip tarlasını, bahçesini sularsa, bostanını sulayacak. Sulamazsa sararmış. Mahsulü zarar görecek. Bir de şeyde, koruda atı varmış. Onu alıp getirmesi lazım. Geceye kalırsa kurtlar parçalayabilir. Evde de Değirmene gitmezse yiyecek yokmuş. Çoluk çocuk sızlanmaya başlamışlar. Şimdi böyle bir sıkışık durumda. Sabahleyin çıkmış. Acaba değirmene mi gitsin? Değirmene gitmezse çocukların açlığı devam ediyor. Bostana mı gitsin? Bostanı sulamasa mahsul sararıp solacak. Hayvanı almaya mı gitsin? Bakmış yetişmesi mümkün değil. 3-4 tane iş başına üşüştü. Hadi demiş, ben demiş, şu cuma namazını bir kılayım demiş. Kalkmış, cuma namazına gitmiş. Cuma namazı Fars. Cuma'yı kılmış, eve gelmiş korka korka, hanımdan korkuyor. Yani yine nerede, hani un vesaire filan diyecek. Bakmış, bir ses seda yok. İçeri girmiş, hiç gürüdüyor, kapıya çıkıp da biz açız filan diyenler yok. Ondan sonra bakmış, taze ekmek kokusu geliyor. Ya hatun hanım ne oldu hayrola nereden bu ekmekler biraz eskiden tabi bu hikayeler bize eski insanların hayatını da biraz anlattırıyor yani biz elhamdülillah şimdi ekmek oldu mu evde kendimizi bir şey var diye düşünmeyiz yani rahat saymayız kendimizi fakat bak o devirde kaç gün insan aç kalabiliyor da evinde bir ekmek pişmiyor çoluk çocuk da açlıktan sızlanma durumuna düşebiliyorlar demek ki bizim şimdiki şu rahatımıza göre On misli fazla ibadet etmemiz lazım. Allah'a şükren, şükür olsun diye daha fazla ibadet etmemiz lazım. Ama insanoğlu ne kadar böyle zenginlerse o kadar gafleti artar, o kadar unutur maalesef. Şükredecek yerde her nimete, bak daha çok unutuyoruz biz Allah yolunda. Onlar daha çok gitmişler, biz daha az gidiyoruz. Neyse, sormuş nereden bu? Demiş, efendi ben camda bakıyordum demiş. Komşu değirmenden geldi. Aa, bir de baktım çuvalların şeklinden siyahı, beyazı, deseni vesairesinden bizim çuvallar e, gittim, ya bu çuvallar bizim çuvallara benziyor dedim. hay Allah yanlışlık olmuş, ben sizin çuvalları öğütmüşüm yanlışlıkla e, sizin çuvalları getirmişim hadi alın çuvallarınızı demiş değirmene komşusu da tabii öğütmeye gitmiş böylece çuvallar kendiliğinden, Allah tarafından getirtiliyor oraya tabii yani, o, o, o yanıltmayı yapan kim? Allah'u u Teala Hazretleri, o adam o adam çuvalını almaya gitti, değirmene cuma namazı kılmadı, o çuvalı ile geldiği halde çuvaldan mahrum oluyor. Bu adam cuma namazına gitti, değirmene gitmedi un alma. ama buna cuma namazı kıldığı için çuvalı kendiliğinden geliyor bak. İki taraflı bir ibret var burada. Sonra, biraz sonra bir başka komşusu gelmiş, Ya demiş senin bugün bostanının sulama günüydü, unuttun mu? unutmadım ama demiş ne yapayım işlerim çoktu gidemedim demiş. Hadi demiş korkma demiş ben senin demiş arkını verdim Çamurunu şöyle ay verdim Bahçenin suyu salı verdim Her tarafı sulandı hadi demiş gene kurtuldun demiş. Bak o işinde Allah ötekisine ilham etti kalbine onu da yaptırttı. Biraz sonra da bir kişneme duymuş bir de bakmış ki at kösteğini şey yapmış koparttırmış çitten atlamış gelmiş onu da almaya gidecekti. Diyor ki kendisine sorana baktım ki diyor allah Teala Hazretlerinin yoluna bir gün gittim. Bir gün gittim allah Teala Hazretlerinin yoluna işte şu Cuma'yı kılayım bu hayırlıdır diye. Allah bütün işlerimi razı getirdi. Anladım ki iyi kulluk edersem hep böyle olacak. Ondan sonra hak yola döndüm demiş. Bir daha şakavet yapmadım. Yanlış işler yapmadım. Elhamdülillah işte şimdiki haldeyim demiş. Tabi bu kolay bir şey değil yani. Herkes bunu yapamaz. Ama hadat Tecrübe eden bilir yapar ve kazanır. Herkes yapamaz. Şimdi çok akıllı insanlar vardır ki sen buna söylesen ya Allah'ın yolundan git. Allah sana dünyanın <gülüyor> ahiretin hayırlarını gene ihsan eder desen. Kaç çeşit söz söyler kim bilir. Bir şey diyemezsin yani. <gülüyor> Onun için bu mal talebiyle kalkmayacak insan. Ben bugün Allah'ın yolunu yürüyeyim inşallah diye kalkacak. Bugün Allah ona hem yolunda yürütür, sevap verir hem de rızkını ihsan eder. Ummadı yerler. Müşteriyi sen mi çekip getiriyorsun dükkana? Herkes istiyor müşteriyi çekmek için. Dükkan dükkanlara müşteriyi çekmek, malını satmayı herkes istiyor. Hatta herkes kapısının önünde duruyor. "Buyurun efendim, içeride daha güzel çeşitlerimiz var. İşte bir göstereyim, almak mecburiyetinde diyesiniz diye kaç çeşit dil döküyor da müşteri gene gelmiyor. Müşteriyi gönderen Allah yani bir, bir kalabalık müşteri gönderir, dükkanının topunu alır, daha var mı diye sorar. Kadirliği mi her şeye? Onun için yolunda gitmek lazım. Yolunda gidersen, dünyanın da iyi olur, ahiretin de iyi olur. Yolunda gitmezsen ve bu yolunda gitmemek, dünyalığı temin etmek için olursa hiçbir şey elde edemez. Rahmetli hocam, kendisi anlatırdı, sabahları evden çıkıp şeye gidermiş, mescide'nin imamlığa gidermiş evin önünde diyor tabii imam sabah namazına giderken herkesten evvel çıkar erken gidecek camiyi açacak filan. benim gittiğim zaman daima bir evde ışık yanık bulunurdu diyor fakir bir ailenin eviydi orası diyor daima ışığını yanık görürdüm demek o vakitte kalkıyorlar hepsi uyanık namaz vaktinde o güzel vakitte hepsi uyanık demek ki Dur bakalım bunların hali iyi olacak ama diyordum diyor. Hakikaten de diyor, kısa zamanda Allah onları fakirlikten kurtardı, çok iyi hallere geldiler diyor. Sabahleyin, sabahleyin o bereketli erken de kalkıp öyle ibadet etmenin bereketi. Sonra hadisi şerifte geçmiş ki, bir kimse sabah namazından sonra namaz kıldığı yerden kalkmasa, dünya işiyle meşgul olmasa, Efendim, güneş doğup da şöyle işrak vakti oluncaya kadar yani yarım saat 35 dakika geçip de bayram namazı kılınacak vakit gelinceye kadar Kur'an okumakla, zikirle, ibadetle meşgul olsa kabul olmuş bir haç ve ömre sevabı verir Allah. Hem de tam bir haç ve ömre sevabı verir diye üç defa söylemiş Peygamber Efendimiz. Sonra o gün rızkı bol olur diye buyurmuş. Tecrübe ile sabit tecrübeyle sabit. Şimdi bize bu usulü öğreten hocamız yani sabah namazından sonra böyle yapmak lazım diye hem de camisinde her sabah böyle yapardı kendisi cemaati de alıştırmıştı. Onunla biz bir köye gittik hocamızla. Köyün yolu yok. İzi yok. Efendim, köyün yalısına indik. İşte ayaklarında ağrı var. O yalıda, o kumda Hani kimsenin olmadığı bir yer diye oraya götürdük. O kumda ayak ağrılarına iyi gelsin. Kumda bir şöyle ayaklarına örtsün diye oraya götürdük. Fakat korka korka gidiyoruz. Çünkü ekmek yok. Sebze yok. Dükkan yok. İnsan yok. Efendim Birkaç aile orada bekliyorlar. E şimdi biz buraya götürdük hocamızı. Fırın yok. Ekmek yok vesaire yok, nereden nasıl getireceğiz, ne besleyeceğiz, ne yedireceğiz, ne içireceğiz, misafirimizi nasıl ağırlayacağız diye. Çok telaşlanıyordum. Nasıl olduğunu hala anlamıyorum. Yani yenilmeyecek kadar bol nimetler, şeyler ile orada bir hafta yaşadık ve burada bulmadığımız nimetlerle. Yani ben kendim şahsen şeye bağladım o, o hadisi şerifin manasına işte Allahu Teala Hazretleri kendi yolunda giderse Meryem Validemiz öyle değil miydi? Meryem Validemiz ibadet için bir odaya çekilmişti. O odada duruyordu. Bir yere gitmiyordu, başka bir iş yapmıyordu. Zekeriya Aleyhisselam o odaya arada kapıyı açıp da geldiği zaman ne zaman açsa bakardı orada çeşit çeşit yiyecekler var. Hem de mevsimi olmayan yiyecekler var. ''Ya Meryem bunlar sana nereden geliyor?'' derdi. ''Kâletü ve min indillah'' Rabbimin indinden geliyor bunlar diye. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Kur'an-ı Kerim anlatmasa hadis, hani insan der ki, acaba acaba bu rivayet doğru mu der? Kur'an-ı Kerim'de böyle bildiriliyor. Demek ki sonra Beni İsrail, İsrail oğulları Musa Aleyhisselam ile beraber Mısır'dan çıktılar. Şimdiki Sina çölünü geçtiler. Silah çölünü neyle geçtiler? Uçakla mı geçtiler? Trenle mi geçtiler? Otomobille mi geçtiler? O kumlar adım adım atmakla biter mi? Su yok. Yol yok. Yiyecek yok. Nereden yiyecek alacaklar? Firavun kovalıyordu, zor kurtuldular. Canlarını zor kurtardılar. Ne taşısınlar yanlarında? Arkalarından Firavun kovalıyordu. Firavun denize de boğuldu, onlar karşı tarafa geçtiler. Yanlarında yiyecek yok, içecek yok, şey yok. Oradan öbür tarafa geçecekler. Orada Allah-u Teala Hazretleri onları bıldırcın etiyle besledi. Bıldırcın sürüleri geldi döküldü, geldi döküldü, geldi döküldü. Bıldırcın eti yediler. Sonra kudret helvası denilen bir şey oluyor oralarda. Yani çölde. Ben nasıl olduğunu hiç kendim görmedim ama kitaplardan okudum. Bizim oralarda çarpışan askerlerimiz falan da yemişler. Oluyormuş işte öyle. Gece Gece teşekkür ediyormuş. Kudret elvasıyla, bıldırcın etiyle besledi hepsini. Öyle yediler, şey yaptılar. Geçtiler orayı. Bak, ne, neden? Çünkü başlarında Musa Aleyhisselam var. Allah'ın bereketi beraberinde olduğu için Allah rast getiriyor. Tabi bunlar hesaba gelmez. Yani bu gibi şeyleri söylesen karşındaki inanmazsa inanmaz. Ne yapalım? Kendisi bilir. İnanır yaparsa, görür. O zaman da gene kendisi tadar. Kendisi şey yapar. Bunun hakkında bir şey söyleyecek durumda değiliz. Birkaç söz daha okuyalım. Muhammed i̇bn Sihir'in isminde bir alimin bir macerası burada zikredilmiş. Ennehu gâleli rejülün keyfe hâlüke. O mübarek bir adama demiş ki nasılsın, halin nasıl, keyfe hâlüke diye sormuş. O da şöyle cevap veriyor. Keyfe hâlü men aleyhi khamsü mi'eti dirhemin ve ve muayyelun üzerinde 500 dirhem borcu olan, çoluk çocuğu da kalabalık olan bir insanın hali nice olur. Nasılsın diye ne soruyorsun halim? Halim nasıl olsun ki 500 dirhem borçluyum da kalabalık bir de ailem var diye böyle söylememiş. Onun üzerine Muhammed bir Şirin rahmetullahi دخل ابن شيرين منزلَهُ evine girdi. Ve akrıca elfe dirhem, fe defe aha ileydi. Bin dirhem çıkardı ve o adama verdi ve dedi ki, ikte biha deyneke ve kamsi meyte dirheme enfikha ala iyalike. Bu verdiğim bin dirhemin 500 ile borcunu da 500 ile de çalık çocuğuna yardım eyle. <gülüyor> وَذُكِرَا عَنْ İbrahim اِبْنِ اَدْهَمَ اَنَّهُ قَالِ İbrahim i̇bn Ethem isminde bir büyük veli var. Birkaç defa burada sözü geçti, hayatı hakkında birkaç şey söyledik. İlk önce Bel şehrinde padişah imiş, hükümdar imiş. Ondan sonra da e, dervişliğe yönelmiş, efendim e, ibadete yönelmiş bir kimse. Geceleri sabahlara kadar ibadet edermiş. Gündüzleri çalışırmış, kazandığı parayı arkadaşlarına infak edermiş. Gündüz çalışırmış gidip bir yerlerde ne iş yaparsa, hammallık, işçilik, amelilik vesaire. Akşam geldiği zaman arkadaşlarına dağıtırmış o parayı. Böyle bir mübarek zar. Diyor ki, ''Men asbaha'' bir kimse sabaha çıktı mı, ''lezimehu şükre erbaati eşya'' Dört şeyin şükretmesi ona vacip olur. Sabaha bir insan çıktı mı? Dört şey için Allah'a şükretmesi lazım. Evveluha en yeşküre feyekul elhamdülillahillezî nevvera kalbi bin nuril ve cealeni minel müminine ve lem dâllâ. Evvela diyecek ki benim kalbimi hidayet nuruyla nurlandıran, ve beni müminlerden kılıp dalalet üzere eylememiş olan Allahu Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Müslüman olarak sabahlı diyor. Elhamdülillah ale nimeti'l İslam demiş oluyor. Yani beni sabaha Müslüman çıkaran Allah'a olsun diye şükredecek. Vesani ikincisi en yekûle elhamdülillahi lezi cealeni min ümmetin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Beni ümmeti Muhammed aleyhisselam'dan eyleyen Allah'a hamdü senalar olsun diye ona şükredecek. Çünkü Başka milletlerden, başka ümmetlerden olsa yok. işi boş. Bu zamanda yaşayıp da, yani Peygamber Efendimiz'in yaşadığı devirden sonra dünyaya gelip de yaşayan kıyamete kadar bütün insanlar Peygamber Efendimiz'e inanmak zorunda. İnanmazsa, yazık, boş yere çırpında. Peygamber Efendimiz'i bilip ona itaat etmesi lazım. Eh, biz elhamdülillah ümmeti Muhammed'deyiz. Allah'a hamdü selalar olsun ki bizi ümmeti Muhammed'den kılmış diye ona şükredeceğiz. Üçüncüsü ve salisu en yekule elhamdülillahi lezillem ya canı biyedi -gay bi gayri diye. Rızkını kendisinden gay gayresinin elinde eylemeyen Allah'a hamdü senalar olsun. Benim rızkımı kendisi veriyor, başkasına bağlamamış kendisinde rızkı. Elhamdülillah ki beni, beni rızıklandıran o. Ya başkasına muhtaç kılsaydı halim nice olurdu? beni kendisine bağlayan Allah'a hamdüsenalar olsun. Ve Rabb-ihu en yekulu elhamdülillahi'llezî setera alâ uyûbî benim ayıplarımı kusurlarımı da örten, başkalarına göstermeyen Allahu Teâlâ Hazretlerine hamdüsenalar olsun diye söylemiş. Tabii bu şükürden tutturduğu işi. Yani sabaha kalktı elhamdülillah düşündü ne nimetleri var. Efendim, belki sırtında bir abası var, belki doğru düzgün bir evi yok, belki bir viranede oturuyor mübarek ama yine de işte şükredilecek şeyleri düşünüp buluyor. Allahu Teala Hazretleri kendisine şükredene şükrettiği şeyi arttırır. Şükretmesini bilmeyene de nimetleri elinden alır, mahrum bırakır, mahrumiyet gelir. Onun için Allah'ın verdiği nimetleri düşünüp bilip ona şükretmek lazım. bir kimse sabaha çıktı mı şu on şey kendisine gerekir demiş. Onu da sayarak bu konuşmamızı bitirelim. Evvelüha en yetkür Allah'a teâlâ inde kıyamihi sabah kalkar kalkmaz insanın Allah'a zikretmesi Allah'a hamdü senâ eylemesi lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki vesebbihi hamdi Rabbi kahine takum kalktığın zaman Allah'a tesbih ela hamdeyle yaa <gülüyor> İyihelizin aven üstürullah zikran kesiran vesebbihu ve asiyla ey iman edenler Allah'ın çok zikredin ve sabah akşam Allah'a tesbih eli diyor demek ki sabahliğin kalkınca zikru tesbih ilk vazifemiz. ikincisi vesani setrul aule auletil kaulihi taala Adam kull Kuzur ziyine tekum indekülle mescidin el ve edne ziyine te ma'yuariel avra. İkincisi örtünmesi lazım, tesettürünü yapması lazım çünkü Allahu Teala Hazretleri şu ayet kelimeyle tesettürü emretmiş. Ve sahısı itma mulvudu fi evkatihal nikavli taala ya iyyalizinamen uza kumtu milas salatu el aye. Sonra güzelce ateş alması lazım çünkü Allahu Teala Hazretleri bu ayet kelimeyle insana kalktığı zaman Efendim namaz için güzelce abdest almasını buyuruyor. Ver <gülüyor> sabah namazını vaktinde vakitlice güzelce kılması lazım çünkü Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki inna salate kane't namaz insanlara belirli vakitlerde bir farz olarak yazıldığı bir mecburi ibadet olarak verildi onu yapması lazım belli vakitte yapılması lazım. Şimdi buradan tabi Hatıra geliyor. Şimdi bazıları diyorlar ki, yerimiz müsait değil, çalıştığımız iş yeri. Akşam eve gelince abdest alıyoruz, beş vakitin namazını o zaman kılıyoruz. Olmaz. Namazın farzlarından birisi vakittir. Ne demek? Farzları olmazsa namaz olmayacağı için, vakit olmazsa olmaz. Vaktinde kılacaksın o namazı. Vaktinde kılamadığın zaman o artık kazaya kalmış oluyor, borca kalmış oluyor. Onun kendine göre cezası var, zorluğu var, şeyi var. O vakitte kılacaksın. Sabahı evinde kılabilirsin. Öğleyi öğle tatilinde kılarsın. İkindiği bir arada iki kaşla, kaşla göz arasında abdestle olacaksın. Bir şey yapacaksın. Bir kenarda kılacaksın. Ya yatarak kalkarak kılarsın ya oturduğun yerden kılarsın ama ne yaparsan. Ya ima ile kılarsın artık çok mecburiyetin varsa ama kılman lazım vaktinde. Velhamis El-emnü bi-va'dillahi talâ fi şe'nin rızkı <gülüyor> <gülüyor> Beşincisi insanın Allah'ın rızkı kendisine vaat ettiğini düşünerek emniyette hissetmesi kendisi. Korkma! Allah'a tevekkül edersen, Allahu Teala hazretleri seni mahrum bırakmaz, rızkı Allahu Teala hazretleri vaat etmiş, kul demiş, yaratmış, seni rızıksız bırakmaz. Sakın öyle rızık kazanacağım, şey yapacağım diye harama filan dalma. Hırsa kapılma, telaşa kapılma. nereden gelirse gelsin ben şu parayı toplayayım diye düşünme, helalini düşün. Çünkü, ve مِنْ دَعْبَتْ اِنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى yürüyen hiçbir canlı yok ki, hepsinin rızkını Allah veriyor. Örümceğe bile vaat etmiş yani. Allah'a Allah, Allah onların hepsine rızkını vereceğini şey yapıyor. Örümceğe bile bak durduğu yerden rızkı gelmiyor mu? Ağına gelip takılıyor. Ona bile geliyor. Çocuğa annesini vesile etmiş, annesi alıyor kucağına besliyor. Yani insanın akıllı olması şartı da yok beslenmek doymak için. Bak Allah küçücük çocuğa hiç aklı yok bir şey yok çalışmadan nasıl veriyor şeyi? Ve sadece el kana atıp bir kasim kasimillah kasim kasimillah taala Allahu Teala hazretlerinin kullar arasında rızık dağıttığını bilerek kanaat sahibi olacak. Kır sahibi olmayacak. Hesabı et tevekkül alellahi li kavlihi teala ve tevekkül alel hayyil ladzi la ve alellahi tevekkülün kütüm müminin. 6.'sı 7.'si tevekkül sahibi olacak insan. Allahu Teala azzetühü Kur'an-ı Kerim'de çok yerde bize tevekkül etmemizi bildiriyor. Allah'a tevekkül etmemizi. Yani ya biz seni vekil edindim. Her işlerimi sana havale ettim. Sen benim vekilimsin. Sen bana kafisizsin. Sen bana yetersin diye düşünecek insan. Allah'a dayanacak yani. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ramol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'a dayan, yani tevekkül et, sahiye sarıl, yani üzerine emredilmiş olan sahi gayret, senin tarafından yapılması gereken vazifelerine riayet eyle, hikmete ramol, ilim peşinde koş, ilim öğren, bilgini arttırmaya çalış, Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Başka bir çıkar yol bilmiyorum. Yol sadece budur. Tevekkül edeceksin, çalışacaksın, ilmini arttırma gayret edeceksin. Tevekkül de burada söylediği ve saminu esabru ala emrillahi taala ve kadaihi. Sabır sahibi olacaksın. Neye? Allah'ın emirlerini yapmak hususunda, hükümlerini icra etmek hususunda. Zor gelse de, mecaketli olsa da, sıkıntılı olsa da Allah'a itaat edeceksin pek çok ayet kelimeler var ve tasie şükür ala nimetillahi Teala şükür sahibi olacaksın Allah'ın vermiş olduğu İbrahim ibn Etemin demiş söylediğimiz gibi bak ne nimetler düşünüp buldu ve onlara şükretti. şükredeceksin şükür sahibi olacaksın ve onuncusu vel aširu el eklu minel el halal helal lokmadan yemeğe gayret edeceksin çünkü Allahu teala hazretlerinin emri budur. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize niyetlerimizi halis eylemeyi, halisen muhlisen kendi rızası için iş yapmamızı, amel işlememizi, ömrümüzü rızasına uygun geçirmemizi nasip eylesin. Amin. Temiz, pak niyetli kimseler Amin. Akşam yatarken kendisini düşünmeyi, vazifelerini düşünmeyi, borçlarını eda etmeyi, Düşünmeyi, sabah kalktığı zaman da yine o gün için hayırlı şeyler temenni etmeyi, niyet etmeyi, hayırlı sözlerle, zikirlerle, tesbihlerle günümüze başlamayı ve vaktimizi Allah'ın rızası yolunda uygun olarak ona tevekkül ederek, sabrederek, şükrederek geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Rızasına vasıl eylesin, Amin. sevdiği, razı olduğu bir kul olarak kendisine kavuşmayı Amin. nasip ve mühesele eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Üç salavat-ı şerife. İki elem neşraf leke, mahal besmele. 21 iddiası şerif mahal besmele. any of the